Türkçe peri masalları. Yeni yıl. Yılbaşı gecesiymiş ve Morris yatağında uyuya kalmış. Birdenbire camı çalınmış, sıçramış. Hey Maurice! Hadi dışarı gel. Hadi uyan! Ee, ancak henüz gündüz bile değil ve dışarısı çok soğuk. Aa! Den Şafa yaklaşıyor ve yapacak çok işimiz var. İş mi? Sen de kimsin? Peki bu saatte ne iş yapmamı istiyorsun ki? Ben yeni yılım ve herkese bazı nimetler getirdim. Ama arabayı tek başıma çekmek için çok küçüğüm. Bana yardım etmeyecek misin yoksa? Yatağımda çok sıcak ve rahatım ve uykuluyum da. Bu saatte gitmek zorunda mıyız? Sabaha gelene kadar bekleyemez miyiz acaba? Sana söz veriyorum. Eğer şimdi benimle gelirsen, daha önce hissettiğinden çok daha mutlu hissedeceksin. Lütfen gel benimle. Pekala. Murrays hızla giyinmiş ve yeni yılı beklediği yere gitmiş. Hey! Güzel araba. Üzerinde... Sevgi ve nezaket yazıyor. Bu iyi hissettiriyor. Oh, sadece benimle gel. İnan bana çok daha iyi hissedeceksin. Arabayı çekmeme yardım eder misin? Tabii ki. Böylece yeni yıl, Murese arabasını çekmesine yardım etmesi için iplerden birini vermiş ve birlikte Joe'nun evine ulaşmak için karlı sokakta yürümüşler. Bu Joe'nun evi. Bahçemizde çalışıyor. Ama hiç çocuğu yok. Aslında hiç ailesi yok. Neden oraya gidiyoruz? İşte bu yüzden oraya gidiyoruz ya zaten. Yeni yıl bir erkek yalnız diye onu düşünmeyecek miyiz? Kimse yeni yıl arifesini yalnız ve tek başına geçirmeyi hak etmiyor. Bu doğru. Peki benden ne yapmamı istiyorsun? Evinin çevresinde çok fazla kar var. Oraya yürüyerek ulaşamayız. Ben ona getirdiklerimi boşaltırken sen de etraftaki karları temizle. Bir bakalım. Belki yeni bir ceket ve bir atkı, sıcak bir yeni yıl yemeği ve doyurucu bir kahvaltı. Bir de yeni bir çift ayakkabı. Sence bunlar iyi mi? Babam ona eski ceketini verdi. Ama tatil sezonunda kendisi ya da başkaları yeni birini istemez miydi? Hmm, evet. Sanırım düşündüğünüz hediyeler çok güzel olurdu. Böylece Maurice, Joe'nun ön kapısının önündeki karları temizlemiş... ...bu sırada küçük yeni yıl hediyeleri yüklenmiş ve onları Joe'nun evine götürmüş. Peki zili çalacak mıyız? Aa, hayır, neden rahatsız edelim? Onu salonuna bırakacağız. Böylece yeni yıl pencereden içeri girmiş ve hediyeleri Joe'nun masasına bırakmış. Maurice onu gördüğünde daha önce hiç hissetmediği bir tür heyecan hissetmiş... Hediyeleri aldığında John'un ne kadar mutlu olacağını düşünen Morris'in kalbi neşeyle dolmuş. Kelimelerle açıklanamazmış ama çok güzel bir hismiş bu. Sonra yeni yıl Bessie'nin evine yönelmiş. Bu Bessie'nin evi. Annesi için diker. Peki ona ne vereceğiz? Bessie son birkaç gündür hastaydı güzel bir demet çiçek ve yeni yıl gününde bir çikolata onu mutlu edecektir. Ne diyorsun? Evet, bu güzel olacak. Yeni yıl bir kez daha pencereden içeri girmiş ve gördüğünüz en güzel çiçeklerden bir demeti ve kocaman bir çikolatayı besinin yatağına bırakmış. Möres, çiçeklerin ve çikolatanın besiyi ne kadar mutlu edeceğini düşünerek daha önce hissettiği aynı güzel neşeyi hissetmiş. Sanki Murray's'in kendisine çiçek ve çikolata verilmiş gibiymiş. Yeni yıl ve Murray's tüm kasabayı dolaşmışlar ve her türlü insana hediyeler vermişler. Her nasılsa yeni yıl her insana tam olarak ne hediye vereceğini biliyormuş. Ama bu kadar hediye dağıtmasına rağmen arabası asla boşalmamış. Ne kadar hediye dağıtırsan dağıt, araban boşalmıyor. Bu nasıl oluyor? sevgi ve nezaket onları ne kadar verirseniz verin asla azalmaz. Ne kadar çok sevgi ve nezaket verirseniz o kadar artar ve o kadar çok neşe hissedersiniz. Morris! Morris! Uyan tatlım! Hmm, ne? Yılbaşı sabahı oldu canım. Hadi uyan artık. Yılbaşı sabahı mı? Küçük yeni yıl. Sevgi ve nezaket arabası. Ne? Yeni yılın kutlu olsun anne. Ne kadar çok sevgi ve nezaket verirseniz o kadar artar ve o kadar çok neşe hissedersiniz. Beni uyandırdığın için teşekkürler anne. Gördün mü? Bu yeni yılı şimdiye kadarki en neşeli yıl yapacağım. Möryes giyinmiş, kumbarasından biriktirdiği parayı ve amcasının ona verdiği çikolatayı da almış ve hızla evden dışarı fırlamış. Bir ceket almaya yetmemiş ama parasıyla bir fırından yumurta ve krep almış, Joe'nun evine koşmuş ve kapıyı çalmış. Oh, günaydın Maurice. Seni hangi rüzgar attı? Bugün izin günüm biliyorsun. Biliyorum ama size bir şey getirdim. Sizin için yeni yıl kahvaltısı. Biraz yumurta iyi olur ve bir keresinde bana ballı ve tarçınlı krep sevdiğinizi söylemiştiniz. Öyle mi? Ballı ve tarçınlı krepleri severim. Teşekkür ederim. Bu çok... çok düşüncelisin. Birileri neyi sevdiğimi düşünmeyeli ve getirmeyeli yıllar oldu. Benim için anlamı büyük. Teşekkür ederim. Küçük yeni yıl haklıydı. Sevgi ve nezaket dünyada en çok mutluluk veren şeyler. Daha sonra Morris çikolata ve çiçeklerle Besi'nin evine gitmiş. Merhaba Morris. Merhaba Besi. Nasıl hissediyorsun? Yeni yılda hasta olduğun için kendini çok kötü hissetmelisin. Ee, bana mı söylüyorsun? Ama biri ziyarete geldiğinde çok daha iyi hissediyorum. Sana bunu getirdim. Sen çok tatlısın Morris. Çok teşekkür ederim. Yeni yılın kutlu olsun Besi. Belki daha sonra Ludo falan oynamak için uğrayabilirim. <gülüyor> Bu harika olurdu. Gerçekten de yatakta yatmak ve bütün gün hiçbir şey yapmamak çok yorucu. Bir oyun daha çabuk iyileşmeme yardımcı olacak. Besi çok mutluymuş. Ve onu mutlu görmek Morris'i daha da mutlu etmiş. O andan itibaren Maurice tüm arkadaşlarına ve hatta yabancılara bile sevgi ve nezaket göstermiş, kasabadaki en mutlu çocuk olmuş.